Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem Ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli dostlar Allah her şeye kadir olduğu halde Sebepli ve sebepsiz Dilediği gibi Yaratma kudreti Onda olduğu halde Sadece ol demenin yaratmış olması için yeterli olduğu halde, kendisinin bildiği bir hikmetten dolayı insanın yaratılmasını bir anne ve bir babaya mahkum hale getirmiştir. İki defa kural dışı insan yaratıldı. Biri Adem babamızla Havva annemizdir. Bir de Eysel aleyhisselam Meryem validemizden babasız bir şekilde yaratıldı. Annesiz babasız üç insan var. Bunun dışında kıyamete kadar yaratılacak olan bütün insanlar bir anne ile bir babanın birleşmesinin sonucu olarak yaratılacak. Bu yeryüzünde güneşin insanları aydınlatması kadar Büyük bir hakikattir. Bunun bozulması da mümkün değildir. Bunu tüp bebekle de yapsalar, boru bebekle de yapsalar, neyle yaparsa yapsınlar, nihayetinde Allah'ın kanunu bir erkeğin ve bir kadının menilerinin birleşmesiyle insan yaratılacak. Bu kanundur. Ya insan yaratılmayacak ya da böyle olacak. Dolayısıyla Annelik ve babalık müessesesi Allah'ın mükerrem yarattığı yani saygın yarattığı insan için fabrika hükmündedir. Allah insanı kafir bile olsa insan müşrik bile olsa mükerrem görüyor. Yani saygın görüyor. İnsan saygındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, bir cenaze için önünden geçerken cenaze oturuyordu, ayağa kalktı. Sonra dediler ki ya Resulallah o ayağa kalktığınız cenaze bir Yahudinin cenazesiydi. Melun, mendebur bir adam işte. Buyurmuş ki ama insandı demiş. Yani Yahudi bile olsa, düşün daha aşağısı olmaz bunu. Yahudi bile olsa insan olduğu için bir nebze saygı Taşınıyor. Kafiri kafasını vurup öldürmek caiz yeri geldiğinde savaşta ama suratına tekme vurmak haram insan olduğu için. İnsan mükerrem saygın dolayısıyla insanın üretilmesi yaratılması için hiçbir şekilde aşılamaz olan ve illa olması gereken anne ve baba da saygın muhteremdir. Kardeşler, anneler ve babalar saygınlıklarını yaptıkları işin gücünden almazlar bizim için. Yani çocuk doğurdu. Doğururken çok sıkıntı çekti. Zavallı babası ne kadar kış şartlarında çalıştı. Ağustos ayında tarlada güneşin altında çalıştı. Çocuğa öyle ekmek getirdi. İşte anne zavallı kendisi ölmedi. Çocuğunu yaşattı. Bunlar için değil hürmetimiz. Bunların hepsi 14 Nisan'da bir buket çiçek verdin mi karşılığını alıyorsun. Bitti. Bunlar bir bu buket çiçekten ibaret bunların hepsi. Bir de bilezik alsan hala zaten üstüne bile çıkarsın. Yani bir de 14 Nisan'da bilezik aldın diyelim, küpe aldın anadan da değerli oldun sen. O, o içinse eğer eğer doğum yaptır diye eğer tarlada çalışıp işte okula gönderdi diye ise babaya hürmet anaya hürmet analar gününde bir bilezik babalar gününde de bir kravat aldın mı iş düzeldi helalleşti. Onun için değil. Anneye, babaya saygımız hürmetimiz Allah onlara hürmet edeceksiniz dedi diyedir. Allah'ın Hürmet edeceksiniz dediği şey, bir taş parçası, bu hürmetlidir dedi, taş parçası hürmet ettik, Hacı Esvet diye, onu öpmek için binlerce kilometreden yola çıktık. Dört duvara hürmet edin dedi, Allah hürmet ettik. Annemiz, babamız çok eziyet çekti diye değil, çok yoruldular diye değil, Allah onlara hak hukuk tanıdı diye hürmet ederiz. Ve kendimiz anne baba olduğumuz zamanda Allah'tan aldığımız hakkı kullanarak hiçbir şekilde minnet etmeden evlattan bu hakkı isteriz. Ya ben seni bakmıştım ne zor şartlarda süt vermiştim sen de şimdi karşılığını ver diye değil. Ben Allah'tan aldığım hakkı kullanıyorum diye baba olarak, anne olarak evlattan hak isterim. Anne de Baba da hürmet görürken Allah'ın kendisine sunduğu bir hakkı hürmeti görür. Kardeşler özellikle anneler günü babalar günü diye bir kavram kullanıyorum. Mesafeyi ölçebilmek için. Mesafeyi ölçebilmek için. Yani Allah'ın verdiğiyle insanların verdiği arasındaki farkı görebilmek için. Okyanusla bir bardak su arasındaki farkı görebilmek için. Ölçüm yapabilelim diye Allah'ın ne verdiğini insanların ne verdiğini anlatayım diye Analar günü babalar günü diyorum yoksa benim imanımla itikadımla ilgili şeyler değil bunlar Ele güne yabancı şeyler bizle ilgisi yok Bizim anne günümüz diye bir şey Allah'ın izniyle olmaz Anamız biz demekiz biz anamız demekiz Benim bir nefesim kaldıysa o anam içindir o babam içindir güne, postaya düşmüş anaya, babanın vay haline. Kardeşler, Allah'ın yeryüzünde insan yaratmasının maksadı tevhiddir. Yani herkes la ilahe illallah desin diye Allah milyarlarca insan yarattı. Bütün mahlukatı tevhidi maksadıyla yarattı. İnsanları ve cinleri de Tevhid üzere yaşasınlar, La ilahe illallah desinler diye, Bu mükerremlikle yarattı. Ve insan, Secde ettiği için mükerremdir. Allah'ın kulu olduğu için saygındır. Tevhidin aksi de şirktir. Dolayısıyla şirk, Yani Allahu Teala'nın, Allah olduğunu kabul etmemek, Ya da Hristiyanların, Yahudilerin yaptığı gibi haşa, Allah'ın oğlu var, karısı var, kızı var demek. Melekler Allah'ın kızlarıdır demek. Ya da Ebu Cehillerin yaptığı gibi taştan nesneleri Allah gibi ibadet edilir hale getirmek. Bütün bunlar şirk adı altında. Yani Allah'ın tevhidine karşı, kelime-i tevhide karşı işlenmiş cinayettir şirk. Ve yeryüzünde en büyük suç şirk suçudur. Bunun dışındaki herhangi bir suçu Allahu Teala affedebiliyor. Kıyamet günü ama şirk hiçbir şekilde affedilmeyecek. Velev ki bu şirkin sahibi Peygamber aleyhisselamın dedesi bile olsa, amcası bile olsa 50 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetini görmüş Ebu Talip bile olsan şirk bulaşmışsa yok çaren ahirette. Şirk en büyük suçtur. Kur'an-ı Kerim şirkin ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu anlatan bir sürü ayetlerle doludur. Ancak Nisa suresinin 36. ayetinde allah Teala bir şeye dikkatimizi çekiyor. Şimdi dedik ki milyarlarca insan yaratıldı. On binlerce peygamber geldi. Güneş, sistem, uzay, galaksiler bütün bu büyük kainat hepsi müminler secde etsinler şirk koşulmasın diyedir. Bu kadar masraf, bu uzay ve bu kainat, bu okyanuslar, bu dereler hani bizim halk deyimimizde bu kadar masraf yapılmış bu kainatın dekoru için bir secde uğruna hepsi. Bir Allahu Ekber densin diye, tek bir müşrik kalmasın diye ve nitekim bir tek Allah diyen kaldığı sürece de kıyamet kopmayacak. Ne zaman en son Allah diyen gidecek kıyamet öyle kopacak. Çünkü bir Allahu Ekber sözü, bir Subhanallah sözü bütün bu masrafa değiyor. Bu enerji masrafını karşılıyor. Bu güneşi, ayı, bu gezegenleri, bu okyanusları, bu dereleri, bu volkanları her şeyi karşılıyor. Bir Allahu Ekber sözü. Şirk bunu imha eden en büyük suçtur. Dolayısıyla Allah'ın nazarında şirkten büyük bir suç yok. Kainatın çökmesi anlamına geliyor şirk olması. Eğer bütün insanlık topluca şirk koşuyorlarsa kainatın varlığına gerek yok zaten. Allah kainatı yıkacak o zaman dünya olmayacak. Ahiret geldi. Tek bir kişi şirke bulaştığı zaman da bu bütün kainatı yıkmaya değer bir suçtur. O kadar ağırdır. Başka yerde Allah diyen birisi bulunduğu için hala dünya yıkılmamıştır. Yoksa bir kişinin şirk koşması Allah'ın oğlu var karısı var kızı var haşa demesi. Lat ve Uzza herhangi bir putta ibadet edilir demesi kainatı yerle bir edecek kadar büyük bir suçtur. Şimdi Nisa suresinin 36. ayetinde bakın Allah Teala ne buyuruyor. Ve <gülüyor> abdullah kulluğunuzu Allah'a yapın. Ve la tushriku bihi şey'a. Sakın Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayasınız. Zaten Kur'an bu şirk içindedir. Zaten allah Teala herkes tevhid ehli olsun diye peygamberler gönderdi. Dolayısıyla ayette bunu söylüyor. Ve'abudullah ve la tuşriku <gülüyor> bihi şey'a Allah'a ibadet edin. Ve la tuşriku bihi şey'a ve hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayın. Ne kadar muhteşem bir liste. Devamına dikkat ediyoruz. Ve bil valideyni ihsana Ananıza babanıza iyi davranın. 14 Nisan'da değil, babalar gününde değil, bayramda ziyaret ederek değil, hangi seviyede annenize, babanıza iyilik yapın, iyi davranın diyor Allah Teala. Abdullah, Allah, Allah'a kulluk, ve la tuşrikû bihi hiçbir şeye şirk koşmayın, ve bilvalideyn ihsânâ. Ve ananıza, babanıza iyi davranın. Halbuki sahi imanın şartlarını, Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, ahiret günü iman, kadere iman, cennete iman, cehenneme iman, ana babayı kaçıncı listeye oturtuyorsun sen? Ve abdullah ve la tüşrikû bihi şey'en ve bil Kur'an'a iman edenler için. Ana baba konusu Allah'a imandan ve şirkten kurtulduktan sonraki birinci konudur. Bu kadar. Bu kadar. Dolayısıyla bir mümin, anne baba veya evlat, anneler gününü normal gördüğünde bu standardın dışında kalır. Kafir olur diyemem. Ama müminler için anneler günü olamaz. Bir gün tahsis edemezsin annene. Babana bir kravat alarak yağcılık yapacağın bir günü babalar gününü benimseyemezsin. Senin hayatın baban demek. Hayatın annen demek olması lazım. Ve dönüyoruz En'am suresinin 151. ayetinde tekrar görüyoruz bunu. Kul De ki ey peygamber Te'alev etlu ma harreme rabbukum aleyküm Ey peygamber De ki onlara Rabbinizin size yasak listesini açıklayayım. Peygamber Allah adına açıklama yapacak. Yasakları sayacak şimdi. Ne sayması lazım? Zina, kumar, faiz, şirk, adam öldürmek, sihir yapmak. Bunları sayması lazım. Bakalım ne sayacak? Allah tuşcuk şey. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacaksınız. Çünkü en büyük cinayet budur. Bu bilvaridin Ananızı babanızı iyi davranacaksınız. Faizden de öne geçti, kumardan da öne geçti, zinadan da öne geçti. Allah'a şirk koşmanın dışında. Bir müslümanın demek ki düşebileceği en büyük bataklık annesinin ahını almasıdır. Çünkü faizden tövbe ederek kurtulabilirsin. Kumardan tövbe ederek kurtulabilirsin. Öldürdüğün insanın varisleriyle helalleşebilirsin. Diyetini ödersin. Kan bedelini ödersin, helalleşirsin. Lakin bir anneyle kıyamet gün helalleşmek asla mümkün değil ahva ederek ölen bir anne bir babanın kıyamet günü kesinlikle helallığı diye bir şey yoktur yevme yefirrül maru minahih ve ummihi ve ve sahibeti ve beni herkes birbirinden kaçacak bugün dünyada senin annen o dünyada baban dünyada sen yanma diye o ateşe atlardı ahirette oğlum sen cennete gir ben cehenneme gireyim demez hiçbir ana analık şefkat yok Orada rahimin olan Allah'ın rahmeti var. Çünkü cehennemi gören ana evladını unutacak. Cehennemi gören baba sıratı gören baba evladını unutacak. İçkiden tövbe mümkündür. Kumardan, zinadan tövbe mümkündür. Ve Allah'ın kapısı sonuna kadar açıktır. Müşrik bile günün birinde tövbe eder. Lakin beddua ederek ölmüş gitmiş bir babayla bir daha helalleşme imkanı yoktur. Bunun için ellâ tüşrikû şey şeyâ. وَبِلْوَالِدَيْنِ يَحْسَانَا buyurdu Allah. Bunun için şirkten sonra müminin en çok korkacağı şey ana bedduasıdır. En çok korkacağı şey baba bedduasıdır. Bunun için anneler günü bataklıktır. Bunun için anneler günü diye annesine saat alan, bilezik alan da akıl yoktur. Şeytanın onu tuzağa düşürdüğünü 364 gün onu bataklığa sürükleyeceğini anlayamamıştır. O bir eroindir. Onu ancak Allah'ın oğlu var, haşa kızı var, melekler Allah'ın kızıdır diyen sapı Hristiyanlar öyle bir gün annesini babasını ayırabilirler. Mümin için bu olur bir şey değil. Dönüyoruz İsra suresinin 23-24. ayetine geliyoruz. Ve kadâ rabbuka, Rabbinin son kararıdır. Allahu Ekber. Kur'an inmiş. Peygamber gelmiş Kur'an'ı okuyor. Allah'ın son kararını açıklıyor. Ve kadâ rabbuka, Rabbinin son kararıdır. Ondan başka Allah'ınız ilahınız olmayacak. Bir. Allah-u Ekber. Zaten bunun için peygamberler gelmişti. O Ve bilvalideyn ihsana. Ve ananıza babanıza iyi davranacaksınız. Tamam ya Rabbi ben zaten her dediklerini yapıyorum. Bir de onlar için özel bir daire aldım. <gülüyor> Geliliğiyle geçinemiyor. Ben de özel daireye koydum onları. İmmâ yebluğanne'indekel kibar. Öyle değil. Yaşlılık günlerinde onlara daha çok dikkat edeceksin. Ehaduma <gülüyor> evkilahuma. Biri veya ikisi. Yani sadece annen baban ya da sadece biri veya ikisi birden evladınsın. Evladısın onların. Onlar yaşlandı. Senin yanındalar. Ya da sen onların yanlarındasın. Felâ tekullahuma uf Onlar seni bıktırınca sakın of demeyeceksin. Yani Anne bunu çok yapıyorsun sen bu geline çok eziyet ediyorsun böyle tartışmayı söz etmiyor Allah kadın bağırdı bağırdı üstüne yürüdü sandalyeyi attı üstüne kaşığı kafana vurdu beni bu evde aç bıraktın el alemin kızından dolayı beni kahrettin dedi dedi böyle büyük bir savaş konusu yaptı o da kalktı küstü odasına gitti Uf, bu kadından da dedin ve bilvalideyn ihsana gitti 15 gün abim de, 15 gün biz de elhamdülillah nöbetlişi tutuyoruz. darül Azeze'ye Filistin'den çocuk getirmişler. 10 gün abisinde, 10 gün ablasında maşallah ne evlat ya, ne evlat. Filistin'den yetim çocuk mu getirdin? 10 gün sen bakıyor, 10 gün abin bakıyor, 10 gün ablası bakıyor. Bir evlat, mümin, bu ayetleri dinleyen bir evlat abisine 10 gün, 15 günlüğünü anasını verir mi? Eğer iki evlat, üç evlat becerip Annesine babasının konusunda yarışıp Sende duramaz bende duracak Anamın son günleri bende geçecek ya, Kavga etmiyorlarsa nerede müminlik ya Bu ayetler kime indi o zaman Bir de övün övünü anlatıyorlar Biz bölüştük annemleri diyor Eee Kudaylı Doğu Türkistan'dan gelmiş Muhacir bölüşmüşler tabi Bölüşmüş Ne iyi yaptınız maşallah maşallah ne güzel yaptınız Utanır insan bunu söylemiyor Utanır eğer bir evde anaya yer yoksa, bir evde babaya yer yoksa, o evin yaşamasına gerek yok zaten. Eğer bu ayetleri anlamışsak, Allah'ın kitabı açık. Şirkten sonraki en büyük suç, annenin babanın senin evinde duramıyor olması. Senin bayramdan bayrama tatillerde annene babana gidiyor olmandan daha büyük bir suç yok ki. Hacı olman seni kurtaramıyor, hoca olman kurtaramıyor. Bu din böyle kardeşim. Allah Teala böyle kanun koymuş. Bu değişmeyecek. Kıyamete kadar böyle olacak. Zamanın şartları, işte ekonomik olaylar, bunlar hiçbir Allah'ın nazarında geçerli şeyler değil. Zaman değişti diye akşam namazını iki rekat indirebiliyoruz mu? Zaman değişti diye öğlen namazını vaktiyle oynayabiliyoruz mu? Bu zaman çok zor bir zaman. Cuma namazını ikindi de kılalım, mesaiden sonra kılalım denebiliyor mu? Allah'ın şeriatında değişiklik yok. Bu şeriat anne babaya itaat üzerine kurulmuştur. Şimdi ayetleri dikkatli dinleyeceğiz. İki şey çok önemli. Bir Allah Teala müşrik, putperest, Hristiyan, Yahudi ne olursa olsun anne babanın ayrımını yapmıyor. Kanunu böyle Allah'a. Çok kötü bir müşrik. Sana da diyor ki puta tapacaksın. Buna rağmen ve ince hedeke ala en bi eğer senin de müşrik olman için baskı yaparsa annen baban diyor Allah. Nerede? Lokman Suresi'nde. Sana da baskı yapıyor. Sen de müşrik olacaksın. Sen de putperest olacaksın. Sen de laikliği benimseyeceksin. söylüyor. Baskı yapıyor. Fala Bu konuda onların sözünü dinleme. Allah'ın emri. Vasaahip huma fit dünyâ meârûfa ama evlatlığını çok iyi yap. Gene evlatlığa itiraz yok. Gene elinde su bardağıyla sabaha kadar bekleyeceksin onun yatak odasının önünde. O içeride şirk koşuyor, puta tapınıyor. Sen onun ekmeğini suyunu getirmek zorundasın. Vasaahip huma fit dünyâ meârûfa. Kesinlikle sen annene babana isyan edemezsin. Onların şirki seni ilgilendirmez. İçkileri, kumarları seni ilgilendirmez. Kötü ahlakları seni ilgilendirmez. Sen evlatsın. Bir defa ondan doğdun. Bu da bir daha değişmeyecek. Bu Allah'ın kanunu. Benim babam zaten berbat bir adam. Ben kurtuldum elhamdülillah. Yok öyle bir şey. İyi veya kötü, sen evlatsın. Ama o Allah'a şirk koşmayı, haramı, zinayı, fıskı fucuru sana teşvik ederse kulağını pamukla tıkatırsın. Bu gavurlu bana yaptıramazsın zındık herif. Diyemezsin babana. Bu konuda baba konuşmayalım. Başka bir emrin var mı dersin? Lanet senin gibi evlattan ben hayır da istemiyorum der. gene kapısında beklersin. Bu kimin kanunu? Allah'ın kanunu. Bunu biz filan ayetin açıklamasına yorum getiren filan sahabeden mi öğrendik? Asla. Ayetten öğrendik. Allahu Teala kesinlikle kanunu koymuş. Şirk konusunda, haram konusunda, Allah'a isyan konusunda itaat etme. Ama evlatlığın evlatlık senin. Evlatlığını yapacaksın. Bir, ikinci mesele kardeşler, biz anne baba diyoruz, ama Allah'ın nazarında anneler babalardan daha değer. Şimdi Lokman suresinde bu gerçeği görüyoruz. Vassaynal insane bi Biz insana ana baba konusunda talimatlar verdik. Ana baba konusunda Allah diyeceğini dedi. Duyduk mu bunu? Duyduk. Böyle diyor Allah Teala anne baba konusunda talimatımızı verdik, vasiyetimizi yaptık, nasihatimizi yaptık. Sonra bakın ayet nasıl devam ediyor. Şimdi anne baba diye başladı ayet. Hamalethu ummuhu wehnen ala wehnen. O ana onu sıkıntı üstüne sıkıntı ile karnında taşıdı. Şimdi ayete tekrar dönün. Wasayna al-insane bi Biz insana insansaer insana anne baba konusunda vasiyetimizi yaptık. Anası onu sıkıntı üstüne sıkıntıyla taşımıştı. Ve fisalehu fi amayn. 2 yılda süt emzirmişti ona Allah buyuruyor. Anne babayı anlatırken noktalı virgül geldi. Anneyi bir adım öne çıkardı. Enişkurli! Ey insan, eğer insansan Rabbine şükreden kul ol. Ve ve annenin babanın kıymetini bil. Başta ayet anne babayla başladı. Biterken veli değil, anne babayla bitti. Arada anneyi bir puan öne çıkardı. Anne çok eziyet çekti. İleyyel masir. Bilesin ki bana geleceksin tekrar. Eğer bana nankörlük yaptıysan, ebeveynine nankörlük yaptıysan, vay haline senin. Bu Lukman suresinin 14. ayet. Arkadaşlar, Ahkaf suresinde aynı ayet var. Vakit tasarrufundan onu okumuyoruz. İki yerde Allah Teala anneyi öne çıkarıyor. Anne bir adım önde. Anne de, anne de şüphesiz e, anne babalıktan pay kapıyor. Ama evladın gözünde anne bir adım ileride bunun ahkamına işaret edeceğiz inşallah. Kardeşler, bu ayetler yanında... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin muhteşem hadisi şerifleri var. Sahabi gelmiş sormuş Bukhari'den ve Müslim'den bu hadisi şerifi görüyoruz. Ya Resulallah Allah'ı memnun edecek en önemli iş nedir? Cevap, vaktinde kılınan namaz. Sonra ne olabilir ya Resulallah? Anaya babaya itaat. Sonra ne olur? Allah yolunda cihad. Bu sıra çok önemli. Namaz, zirve. Cihad, öbür zirve. İkisinin arasında ne var? Ana baba var. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne dikkat ediyoruz. Müslim'den bu hadis-i şerifini hak ediyorum. Burnu sürtünsün. Yine burnu sürtünsün. Yine burnu sürtünsün. Kime kastettiniz ya Resulallah demişler. Yaşlı annesinin babasının duasını alıp da cennete giremeyene buyur. Bu ne demek kardeşler? Annen baban yaşlıysa Kabe'ye gidip dua ederek cennete girmeyi hak kazandığın gibi o ana baba duasıyla de cennete giriliyor demektir. Kimden öğreniyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden öğreniyoruz. Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma bir olay naklediyor. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gelmiş. Ya Resulullah demiş. Ben seninle Cihad etmek istiyorum demiş. Efendimiz de anan baban sağ mıdır demiş. Sağdır ya Resulullah demiş. Sen git onlarda cihad et buyurmuş. Hani Halid İbni Velid'in yaptığı iş çok değerliydi. Hani Fethi ordularındakiler, hani Bedir mücahitleri, hani Uhud şehitlerinin Allah katındaki değeri git ananla babanla cihad et. Yani ananın babanın hizmetinde bulun. Allah'ın kanunu açık kardeşim. Allah'a şirkten sonra en büyük konu ana baba konusudur. Burada bir konuyu öne çıkardık. Anne ileridedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de ve bu Davud'ta bütün hadis kitaplarında var olan meşhur bir hadisi-i şerif var. Adam geliyor, "Ya Resulullah" diyor. "Benim en çok hürmette bulunmam gereken insan kimdir?" Kimin önünde ben Böyle ceketim düğmeli bizim deyimimizde Bulunmam gerekir Annen diye cevap vermiş Ondan sonra kim ya Resulallah? demiş Annen buyurmuş Tekrar sormuş adam Sonra kim ya Resulallah? Annen buyurmuş Sonra kim ya Resulallah? demiş Sonra da baban buyurmuş Sonra kim yakınlık derecesine göre Diğer akrabaların buyurmuş Dayı başka Dayının dünürü başka. Akrabalar yakınlık derecesine göre. Burada çok açık ve seçik şunu görüyoruz. Sahih hadis-i serifte. Üç baba bir anne yapıyor. Allah'ın terazisinde. Gerçi şimdiki şartlarda baba ancak onun babasından iyi para kaldıysa bu kadar eder. Babanın parası varsa o her zaman beş puan önde zaten. Paraya tapınılan çağlarda böyle tabi. Lat ve Uzza döneminde bile böyle değildi. Paranın ilah olduğu dönemlerde zengin analar kıymetli. Ama Allah'ın terazisinde üç baba bir anne eder. Burada şüphesiz evlat olarak olaya bakan için bir sıkıntı var. Ben yani üç defa anne eli öpüp bir defa da baba elimi öpmem lazım. Veya babayla üçte bir oranında ilgilenmem halinde baba rahatsız olmaz mı? Ya da anne bu hakkı benden nasıl alacak? Yani nasıl üç defa fazla ilgileneceğim Burayı büyütmeye, abartmaya, korkmaya gerek yok. Alimlerimiz çok güzel bir standart getirmişler. Demişler ki anne baba. Hizmette önceliklidir. Bu genel kural. Bir tanesi bulunduğu zaman sıkıntı yok. Ama anne ve baba beraberseler, biz hizmette anneyi bir puan öne geçiririz, saygıda babayı bir puan öne geçiririz. Annenle güreş müreş ama hizmetini gör. Babanın önünde, Asker komutan ilişkisi yaparsın Bunun çözümü böyle Çünkü babalar Oğlundan harçlık istemez zaten 50 yaşına 60 yaşına geldiği halde Hala önünde er gibi duran evlat isterler Ona sormadan dışarı çıkılmasını isterler Anne ise ihtiyaçlarının giderilmesini ister Sözünün dinlenmesini ister Yalvarmadan bir şeyin sahibi olmak ister evladından. Demek ki annenin önceliği var. Duygusallığından dolayı, zavallılığından dolayı evlat anne ve babasının özel durumunu değerlendirerek hangisinin neye ihtiyacı olduğunu tespit edip onu yerine getirecek. Babasının da rızasını kazanacak, annesinin de rızasını kazanacak. Burada bir hadisi şerif daha var, onu da özellikle vurgulamamız lazım. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem anneler bir puan önde diyoruz ya. Ayşe annemiz diyor ki Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e dedim ki ya Rasulullah bir kadının bir kadının en çok dikkat etmesi gereken en büyük hak sahibisi kimdir? Kocasıdır buyurmuş. Erkeklerde en büyük hak sahibi kimdir? Anasıdır buyurmuş. Bundan da ne anlıyoruz? Anneleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir puan önde tutuyor. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin farklı hadisi şeriflerinde farklı mesajlar var. Mesela bir hadisi şerifinde dikkat edin herkese Anası hakkında dikkatli olmasını vasiyet ediyorum buyurmuş. Dikkat edin herkese anasını vasiyet ediyorum. Dikkat edin herkese anasını vasiyet ediyorum. Dikkat edin babaları da vasiyet ediyorum buyurmuş. Bu alemden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz giderken herkese anana dikkat et diye vasiyet edildi. Ederek gitti. Şimdi insanlar... Bu vasiyeti değiştirdiler. Kendine iyi bak deyip gidiyorlar. Boşver hanım yani, kendine iyi bak. Hangi filmden öğrendilerse bunu. Oğlumdan küçük delikanlılar elimi öpüyorlar. Hocam kendine iyi bak diyor. Ben senin nasihatinle yaşayacak adam mıyım? Kendine iyi bak. Filmde öyle gördü öyle diyor. Çünkü yeter ki selamun aleyküm Allah'a emanet ol deme. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol dese geri kalacak. Ulusça geri kalacağız. Kendine iyi bak seviyesiz kalıplar taklit ifadeleri kardeşler bir hakikat zihnimizde damarlaşsın yer anne baba Allah'tan sonra iki numara kanun iki analar bu iki numaranın abendi anne Allah'ın nazarında Kendisinden sonraki en önemli hak sahibi, sonra baba hak sahibi. Evet Allah'tan sonra ana baba geliyor. Ana babayı aldın mı? ana daha önde duruyor. Bunu nankörlükle karşılayan ahiretini helak ediyor. Ama anne babanın kıymetini bilen de ahiretini kazanıyor. Şaabul imanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rüyasını anlatıyor. Hadis-i şerif bahsediyorum. Buyuruyor ki, ee, bir gece rüyamda kendimi cennette gördüm diyor. Ve baktım ki cennetten birisi Kur'an okuyor. Kur'an sesi geliyor. Cennette girmiş rüyasında. Rüyasındaki o cennet pozisyonunda birisi Kur'an okuyor. Yanındakine sormuş. Bu Kur'an okuyan kim? Henüz dünya kopmadı, kıyamet olmadı da böyle cennete gelmiş, cennete girmiş. Bir de cennette Kur'an okuyor fazladan. Melekler demişler ki harise i Numan'dır demiş. haris Noman Numan diye bir sahabenin adını vermiş. Bu hadisi şerifi de Ayşe annemizden radıyallahu anh'a diyoruz. Efendimiz sonra buyuruyor ki e işte anaya hizmet budur buyuruyor. E i̇şte anaya hizmet budur diyor. Haris-i i̇bn ile ilgili. Sonra Ayşe annemiz diyor ki Medine'de anasına en düşkün delikanlı oydu diyor. Anasına düşkünlüğünü herkes biliyor Medine'de. Ama sadece Medine'de bilinmiyor, cennette de bilinmiyor demek ki. Medine sokaklarında dolaşırken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu rüyasında görüyor. O gördüğü rüyayı gelip anlatıyor. Üstelik de Kur'an okuyor. Cennete girdir, oturdun yetmiyor. Bir de orada oturup Kur'an okuyorsun. E i̇şte işte anaya itaat budur. İşte işte itaat budur buyurmuş. Dileriz Allah hepimize bunu nasip eder. Kardeşler, evet bu kadar önemli. Ama şunu unutmamak lazım. Gülün kokusu iyi oldukça dikeni uzun olur. Annelerin, babaların böyle aferin demekle duası alınsaydı bu kadar sevap yatırım olmazdı bunların üzerinde. Hele hele anne baba yaşlandıktan sonra bu imtihan kat kat ağır. Bu peygamberlerin de belini bükmüş bir şey. Ashab-ı kiramın da belini büktü. Kolay bir imtihan değil. Belli başlı annelik babalık sorunları var. Bu sorunları açtığın zaman Allah sana bu sevabı veriyor. Öyle senede bir defa çiçek göndermekle olsaydı onu milyon çiçeğin ortasında tutardık. Çiçekle yapılır iş değil bu. Bu altınla, gümüşle tartılır bir bilezik, bir küpe almakla halledilir iş değil. Bu gönül işidir, gramaja gelmez. Bunun için kardeşler anne-baba ile ilgili bazı kurallara dikkat edeceğiz. Bir evlat hiçbir olayda annesinin babasının önünde haklı değildir. Evlat dünyada hak sahibi olamaz. Anne-baba Zalim olabilir. Zulmünün hesabını Allah sorar. Bir evlat, Annesini babasını mahkemeye veremez. Böyle bir hak yok. Hatta fukahanın büyük bölümüne göre, Anne baba çocuğunu bir yolla öldürse, Şeriattaki kısas cezası ile cezalandırılmıyor. Böyle bir kural da var fıkıhta. Dolayısıyla, annem babam işte abime verdiler bütün tarlalara da beni İstanbul'a sürdüler ben sürünüyorum burada kıyamet günü onlarla hesaplaşacağım sen kıyamet günü hesaplaşırsın dosyaları biriktirsen iyi bir avukat tut kıyamet günü görüşürsün orada bu sözü söylerken yandın sen zaten hangi düğünlüğe davet ediyorsun kimi de onun avukatı Allah seninki kim olacak kıyamet günü ha o zalim merak etme Allah kimseye zulmünü bıraktırmaz Evlat bir defa konumunu iyi bilecek. Anneye karşı haklı değilsin. Dövdü, vurdu, kırdı. Sesse daha çıkarmayacaksın. Şehire göndermedi, köyde rençber bıraktı. Bıraktı, bıraktı. Nasibini ahirete bırakacaksın. Sen hak aradığın gün bu iş bitti zaten. %20 haklıyım filan dedin mi bu iş bitti. Gramaja, matematiğe gelir bir şey değil anne baba hakkı. Evet, sen gerçekten mazlum durumunda olabilirsin. Gerçekten zulüm görüyor olabilirsin. E, meleklerin işine yazıp duruyorlar senin gördüğün zulmü merak etme sen. Melekler senin mazlum olduğunu görsünler. Ama sen ağzını bozma, tipini bozma. Bir. İki, kardeşler bu asırda anneler kendi doğurdukları kızlarıyla bile yaşlıyken geçinemiyorlar. Kendi kızlarıyla bile kavga ediyorlar. Çok doğal olarak da anneler başkasının doğurduğu kızla Gelin şartlarında bir arada duramıyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Bu hallolur bir şey de değildir. Kendisi gider o kızı bakar. Tamam ben bunu evlat alıyorum zaten. Kızım yok tamam bir de kız aldım diyor. Böyle Allah törenler laflar zannedersin ki bunlar kıyamete kadar bir de ayrılmayacaklar. Bir iki hafta sonra başlar işte bunun şu su eksik bu su eksik gitti. o Bir defa puanı kaybetti o yuvarlanmaya başladı. Çığ gibi ondan sonra her geçtiği gün o kızın ayıpları artar. Haklı haksız ayrı bir konu. Yani gelin kaynana kavgası ne zaman halloldu da şimdi hallo olacak. Burada özellikle anneler babalar ve yeni evlenecek gençler bir şeye dikkat etmeleri lazım. Bir, bir defa annenin ağzını kapatacak, babanın ağzını kapatacak usul ve yordamla evlenmek lazım. Yani sen annene filanca kızı gidin isteyin dersen zaten kadın yani sadece postacı kargo gibi gidecek işte istemeye geldik diye noter kağıdı uzatacak öbür tarafa. Kadın zaten soğuk başladı gelinine karşı. Düğünde misafirler alınmasın diye ha çok sevdim gelinimi takı yaptım falan diye oyalayacak bu işi. Yani onun kalbinde bir kırıklık kalacak. Evlat tamam yine kendi beğendiğiyle evlensin. Aslında akıllı bir anne evladının yolunu açması lazım. Oğlum sen ben ben istemeye gideyim demesi lazım. Ama onlar da hele iki tane çocuğu varsa tamam biri İsa biri Mehdi zaten çocukların. İki çocuk zaten bir annedeki sevgi potansiyeli iki çocuk için anormal fazla. O iki çocuk put oluyor kalıyor annenin gözünde. Bir anne on çocuk doğurmalı ki sevgisi dağılınca işte böyle bir normal yet, yetsin. Yani bir annenin... 10, 20, 30 çocuğu doğurup hepsini bağrına basıp ısıtacak kadar. Tavuktan daha fazla gücü, kuvveti var. E bunu kullanmadığı için anneler, iki çocukları olduğu için bir İsa, bir Mehdi. Birinin çişi kokmaz, birinin kakası kokmaz. Mübarek çocuklar böyle bakıyor çocuğuna. İşte o çocuğun evlenmesinin kendine göre olmasını istiyor. Ev şartlarının evlenince ayrılmamasını istiyor. İşinin onun zevklerine göre olmasını istiyor. Bu de anneler çok haklı değiller. Ama haklı haksız güç var elinde. Allah'ı avukat olarak seçmiş kendisine. Allah savunuyor bu, bu yapıyor. Ama bunun hesabını verir mi kıyamet günü? Elbette verir. Elbette verecek. Hiçbir zulüm ortada kalmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile... Vefatından önce herhangi birinize zulmettiysem gelsin benden hakkını alsın dedi. Sen hiç zulmeder misin ya Resulullah? Dediler ama olsun, olsun. Gel hakkınızı alın dedi. Annelik çok yüksek, çok yüksekten yuvarlanmak da tehlikeli ama. O da çok tehlikeli. Ne anneler kıyamet günü cehennemden nefes almak için çıkamayacaklar. Evlatlarına zulmettikleri için. Bu nedenle yani bu evlilik potansiyelini ki Annelerin babaların en büyük sıkıntısı Çocukların evlenip Ayrı bir dünya kurmaları Zaten iki tane çocuğu var Ondan sonra da bitmiş hayatları Biri filan şehre gitmiş, biri filan şehre gitmiş. Onlar da düşkünler yurduna mahkum kalıyorlar Zamanında düşünseydin Bir çocuğa iki çocuğa müptela olmasaydın Allah sana imkanlar verdi Sen bilerek kısıtladın Şimdi ağlamaya hakkı yok hiçbirisin Ama herhalükarda evlat bu imtihanı kazanması lazım. Evlilik şartlarını bu şekilde oluşturmak lazım. Hatta bir evlat yani becerip annesinin asla razı olmayacağı bir gelin adayını bile annesine ikna edebilir. Babalar belki zor ikna olurlar hani hak der bir daha hak demez de. Ama anneler öyle değil yani anneciğim o da sana aşık o ben onun gelin olacağım diyor falan bir şeyler deyip becerip insan e, yani böyle bir zemin oluşturmalı illa muayyen birisiyle evlenmeyi düşünüyorsa, her halükarda kardeşler, biz ümmeti Muhammed olarak analarımıza hanımlarımızı değiştiremeyiz. Arkadaşlarımızı değiştiremeyiz. Ananın yeri Allah'tan sonra geliyor. Asla bizim için böyle bir seçenek yok. Ama bu bir imtihandır. Paldır küldür öyle haftada bir kadın boşamak da yok. Böyle bir Bu da caiz değil. Vazife, erkeğin vazifesidir. Yani bir eve gelen gelin cariye değildir. O evdeki hizmetleri, o görecek diye bir kanun yok. Bu bir sevgi potansiyel meselesidir. Ee, erkeğin, kadının gönlünü alıp almaması ile ilgili bir meseledir. Becerirsin, gönlünü ikna edersin. Ananın, amcanın, herkesin çamaşırını yıkar. Gönül güler yüzle hizmet eder. Sen kadını makine gibi kullanırsan fişi takıyorsun çalışıyor ondan sonra çekiyorsun fişi oturuyor böyle tutarsan kadını o da kanuni haklarını kullanır o da der ki Nurattin Hoca diyor ki kaynana hizmet etmek mecburi değilmiş o da o, o da kozunu kullanır sen Allah'ın verdiği hakkı kullanıyorsun o da Allah'ın verdiği hakkı kullanıyor iş kavgaya döküldükten sonra bunun yolu mı yok yani bir mümin becerikli olmalı ama şunu da bilmek lazım evlilik şartları oluşturmak yani dengeli bir evlilik yapmak Erkeğin vazifesidir. Evlendikten sonra ananın, babanın hizmetini yapmak da erkeğin vazifesidir. Onlar, bir, bir kadıncağız evlendikten sonra kızken anasının, babasının hizmetini yapmakla mükellefti. Evlendikten sonra bir kız, anneden, babadan değerli Allah katında kocası. Hadis-i Şerif ne diyor? Kadının en çok dikkat etmesi gereken kocasıdır diyor. Dolayısıyla bir kız senin karın olduktan sonra, sen onu nikahladıktan sonra Annesi hastalansa Senden izin alıp gitmesi gerekiyor Anasına babasına Sen onun anasından babasından Öne geçiyorsun dolayısıyla Sen senin anana Bulaşıkçı olarak almadın onu Ananın bulaşıklarını sen yıkayacaksın Annenin çamaşırlarını sen yıkayacaksın Yok insanlığı tutar da Yaparsa e Allah razı olsun Sen her hafta bir bilezik al o zaman Madem böyle hizmet etti sana Yani sen de bu işi kıvırmak, yürütmek herkesin hakkıdır. Burada kardeşler önemli bir fıkıh kuralı da gündeme getirmemiz lazım. Ee, bir anne baba çocuğunun hanımını boşaması konusunda talimat verirse ya bu kız bu evden gidecek ya da benim evladım yok. Bu rutin Anadolu bedduasıdır. Yani sövmeyi beceremediği için Anadolu kadınları böyle sövmüşler. Ya bu kız gidecek bu evden ya da ben işte anan değilim nasıl yöresine göre farklı nüanslı şeyleri var ama her halükarda yani ahiretin yok demek istiyor çocuğa burada kardeşler anne babanın ilk kuralını ne dedik Allah'a şirk olmayan haram olmayan işlerde konuşma hakkı var masum bir kadını dul hale getirme hakkı yok bu konuda anneye babaya itaat etmek gerekmez Kaç be Nurattin Hoca dedi sana itaat yokmuş bu konuda dersen gene yandın sen. Ameliyatı yanlış bıçakla yapmış olursun. Mikroplandırırsın. Anneciğim bu konuda sana itaat edemeyeceğim ben Allah'tan korkuyorum. Senin hizmetlerini ben yaparım diyeceksin. Alıp hanımını başka eve götüreceksin. Zaten akıllı olarak kardeşler böyle kümes gibi evlerde tek banyolu tek duşlu evlerde ikinci bir aile getirmenin bir anlamı yok bu asırda. Yani insanlar Sokaklara bile sığmıyor, stadyumlara sığmıyor. Dünya daraldı, küçüldü dünya. İki kadın, iki aile, erkekler orada, kardeşler orada böyle bir eve gelin getirmek hatalı bir usul. Bir küçük kulübe bulup, annene babana yakılan bir yerden bir kulübe tutup orada evlenmek lazım. Makul olan budur. Fitne zamanında yaşıyoruz, Kadınlarda da vebale sokmayalım. Evet, Ömer bin Hattab radıyallahu anh, oğlu Abdullah'ın, bunu beğenmemiş. Oğlum bunu boşayacaksın demiş. O da ona aşık, tutkun. Yani sahabe aşık olmaz diye bir şey yok. O da aşık. Gitmiş ya Resulallah demiş. Babam Ömer ısrarla boşa bu kadını diyor demiş. Babanın sözünü dinle buyurmuş. Birisi Ahmet bin Hanbel'e gelmiş. İmamlarımızdan olan Ahmet bin Hanbel'e gelmiş. Çocuğu, çocuğu Böyle talimatla sıkıştırırsa Annesi babası bu kadını boşayacaksın derse Boşamam gerekiyor mu demiş Gerekmiyor demiş Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Abdullah ibn Ömer'e ne dedi Boşa dedi Senin baban da Ömer olunca sen de boşarsın demiş Senin baban da Ömer Ömer mülhem bir adam Ben peygamber olmasaydım Ömer olacaktı denen bir adam Bir gördüğü bir bildiği vardı Senin baban daha sigarayı bırakmamış Karı boşaltıyor Yok öyle bedava sabah namazına cemaate gidiyor mu her gün her gün bir cüz Kur'an okuyan birisi mi Allah korkusundan rikatten ağladığı görülmüş mü malını Allah onda infak etmiş mi el alemin kızını boşalttıracak yani Ömer'i öne çıkarıyorsun Ömer'in dünyasıyla alakayı yok seni şeytan gördüğünde kaçtı mı hiç seni özledim diye hiç Resulullah sarıldı mı sana Ömer nereden buldun sen Ömer'i Allah ondan razı olsun Amin. Burada kardeşler Anneye babaya itaat konusunda Bir örnek olsun diye Bunu konuştuk Birkaç e, örnek daha vermek istiyorum Bir evladın vazifesi Annenin babanın ölümüyle asla bitmez Sen ölmedikçe Anaya babaya hizmet bitmez Mezarına ziyaret etmek diye de Bir görevin yok yalnız Arkadan kargoyu çalıştıracaksın onun için hacca gideceksin. Onun için sadakalar vereceksin. Her namazdan sonra dua edeceksin. Rabbim onlar bana küçükken merhametle davrandıkları gibi sen de şimdi onlara mezarda merhametle davran diyeceksin. Yalvaracaksın. Anne babaya karşı görev bitmez. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e çocuk gelmiş. yarısı demiş. Öldü babam. Demiş, Bitti mi benim vazifem? Babanın dostları yok muydu? Vardı demiş. Onları ziyaret edeceksin buyurmuş. Babanın dostlarını ziyaret edeceksin. Vazife bitmiyor. Burada kardeşler Özellikle bir konu daha var. Anneye babaya itaat konusunu fakihler çok enteresan bir örnekle örneklendiriyorlar. Diyorlar ki bir evlat namaza durmuş. Annesi de çağırıyor. Ahmet oğlum diyor. Çağırıyor. Evlat namazı bırakacak mı bırakmayacak mı? Cevap hazır. Eğer evlat farz namaz kılıyorsa anneye itaat etmeyecek. Ama öğlenin sünnetini kılıyorsa bırakacak, buyur anne diyecek. Nafile namazdan çok daha değerli. Annenin, belki de annesi bugün hava yağmurlu olacak mı, haberleri dinledin mi diye soracak. Yok anne yağmur yokmuş diyecek, oturup namazına devam edecek. Farz namazı bırakmak yok. Teravihi bırakacak. Teravih. Peki arkadaşlarıyla ziyafete gidecekseler mesela, annesi de çağırdıysa ne yapacak? artık ölçümümüzü böyle yapacağız kardeşler namazdan değerli bir şey yok bu dinde ama anne namazı bıçak gibi kesiyor Allah'ın kanunu şeriatı bu burada Yemen'den birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve e gelmiş çok enteresan kardeşler Efendimiz'e demiş ki ya Resulallah ben de seninle cihad edip mücahit olmak istiyorum demiş Yemen'den Medine'ye gelmiş Efendimiz buyurmuş ki annen sağ mı senin veya ikisinden biri sağ mı? Sağ demiş. İzin aldın mı onlardan? Demiş. Yok. Sormadım onlara. Git izin verirlerse gel buyurmuş. Yine başka bir sahabi bir olay daha anlatıyor. Kendisinden Muaviye bin Cahime isimli bir sahabi kendisine ait bir hatırayı anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim diyor. Ya Resulullah dedim diyor. Ben hicret ve cihad etmeye karar verdim cihat ve hicret Allah'ın şeriatının en muhteşem emirleri ve senin mücahidin olmak istiyorum ya Resulullah demiş. Efendimiz de buyurmuş ki annen yaşıyor mu? yaşıyor ya Resulullah demiş onun yanına git sen demiş sahabi diyor ki Maviye anh, sonra arka taraftan geçtim sol tarafına geçtim aynı şeyi tekrar ettim. Ya Resulullah ben mücahit olmak istiyorum dedim Annen sağ mı dedim sana demiş. Sağ ya Resulallah. Onun yanına git sen demiş. Sonra döndüm dolaştım önüne geldim. Kedi gibi oradan kovuyor oraya gidiyor. Ya Resulallah ben cihad edip şehit olmak istiyorum demiş. Annen sağ mı sordum sana demiş. Sağ ya Resulallah demiş. Git cennet onun ayağında onu yala demiş. cennet onun ayağında demiş. Burada da hepimiz aklımızı başımıza almak zorundayız. Anneni hastanede bırakıp arkadaşınla toplantıya gidemezsin. Böyle bir hakkın yoksin. Dava toplantısı, vakıf toplantısı olmaz anadan habersiz. Yalvarır, yakarır, ayağını öpersin, izin ver Resulullah'ın yanına gideyim dersin, izin verir gidersin. Böyle yaparsan üveys olursun Resulullah sana hayran olur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle yapmazsan peygamber kovar seni. Sağdan soldan gelirsin gene kovar seni. Aklımızı başımıza almak zorundayız. Kardeşler anneye Allah'ın muhteşem bir yer oturttuğunu görüyoruz. Lakin şunu bilelim üvey anne anne değildir. Babanın karısıdır sadece. Bu bütün haklar seni doğuran rahminde dokuz ay misafir kaldığın insan için geçerli. Evet. Babanın köpeği olsa o köpeğin de farklı bir değeri olur senin gözünde. Olması gerekir. Babanın eski çorapları bile senin için kıymetlidir. Baba değil mi bu? Lakin babanın karısı veya annenin kocası yani üvey baba üvey anne ve üvey babalık dinde hiçbir kural oluşturtmaz. Bu sözlerin, bütün bu konuştuklarımızın hepsi Olduğu gibi Senin rahminde Misafir kaldığın kadına aittir yani Öz anneye aittir Bu inşallah anlaşıldı İkinci bir mesele kardeşler Süt annesi meselesidir Süt anne de Tıpkı doğuran anne Gibidir şeyde hatta Süt anne Doğuran anneden farklı değil Yani anne için ne düşünüyorsan Süt emdiğin anne için de Aynısını düşürürsün bir şartla iki yaşına kadar emmiş olacaksın. Yani beş yaşında yaramazlık yapıyordun o da sus diye sana e, memesinden süt verdi. Böyle bir şey yok. Ve gerçi fakirler arasında belli bir fıkıh farkları var ama genel kural. Cumhur-u görüşü 24 ay içinde çocuk hangi kadından memesine ağzını koyup e, çeker ondan süt alırsa o onun oğludur. Böylece e, bir insan... Mesela Ali isimli bir çocuk bir kadından süt emdiği dakikadan itibaren o süt midesine indi mi, kanına karıştı mı o çocuk o ailenin çocuğu olur. Mesela A isimli aile var. Oradaki o ailenin kadını Ali'yi emzirdi. Ali tıpkı buradan kötü o eve taşınmış gibidir. O evdeki onun O kadının diğer çocuklarının halası, onun halası, annesi, amcası, amcası, oğlu, oğlu, o süt kadınının kocası olan, o andaki mevcut kocası olan adam da onun süt babası. Dolayısıyla mesela kız çocuğu ise Emel, o annesinin e, kocası olan kadının da kızı hükmünde. O evde e, bütün mahremiyet kuralları onun için geçerli. Evlilik kuralları geçerli. Yani nasıl... Bir kadın dört tane çocuk doğuruyor, dört kardeş birbirlerine aynı gözle bakıyorlarsa, beşinci çocuğu emzirdiyse, beşinci çocuk da o annenin beşinci çocuğu gibi oluyor. Birini, dördünü doğurarak, birini emzirerek alıyor. Onun kaynanası, onun kaynanası, onun halası, onun alası. Bu şekilde bir insan doğumla hangi kontakları kuruyorsa, süt emmekle de aynı kontakları kuruyor. Yalnız Ali'nin buradaki kardeşlerinin, annesinin, babasının o kadınla hiçbir ilgisi yok. Ali'nin de kardeşleri var. O kardeşler, o evle bir bağ kurmuş olmuyorlar. Kim süt emdiyse, kimin kanına o süt karıştıysa, o bağ kurmuş oluyor. Bu da süt anneliği ile ilgilidir. Dolayısıyla süt anne, Kurban Bayramları'nda bir poşet et gönderilerek duası alınacak bir yaşlı kadın değildir. Süt anne, özellikle şeriatın himayesinde özenle gibidir. Bir, ikincisi, süt emzirenler ileride yüzlerce sene zina günahı taşımamak için bu sütü ilan etmelidirler. Bu çocuk kimin süt oğludur? Bu bilinmelidir. Bu genelde bir zaruretten oluyor. Annesi hastanede yatıyor, çocuk süt emmesi gerekiyor. bir Emzikli bir kadına veriliyor, çocuğu emzir, emziriyor onu. Keyif için yapılmamalı bu. Neden? Çünkü bu 10 sene sonra unutulması halinde komşunun çocuğuyla, nikahlanıyor halbuki onun süt kardeşi o kendi öz kardeşiyle evlenmiş gibi haram işlemiş oluyor bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında adamın birisi yaşlı başlı torunları var bir kadın gelmiş aa ben seni emzirmiştim iyi gördüm demiş sonra karısını görmüş e, seni de emzirmiştim ben demiş adamın torunları var e, karı koca emzirmiş onları o kadın çekmiş gitmiş kadın belge yok bir şey yok tedikodu mudur kadın bunak mı belli değil gelmiş ya Resulullah demiş böyle bir şey geldi başıma benim demiş bir kere söylendi o demiş boşa karı, gitsin gitsin yani 100 sene sonra bile olsa bir sıkıntı bu e, evliliği nasıl şartlı şahitli yapıyoruz e, çocuklar süt anneye gitmeleri halinde süt anneye gitmeleri halinde kesinlikle bu bilinmeli Ayşe Ali'yi emzirdi bu böyle bilinsin çünkü şeriatımız bunun üzerinde ciddi e, yatırım yapıyor ciddi hükümler var Allah analarımızın dualarını alarak Rabbimizin huzuruna kavuşmayı hepimize müesser kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.